¡Gracias! Kainat Bugün 4 Nisan Perşembe Yıl 2013 Ay 4 Gün 94 Kasım 148 1434 Hicri Cemaziye 23 1429 Rumi Mart 22 Günün Tarihi 64 yıl önce bugün 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Paktı Örgütü Yani NATO Kuruldu Günün Malumatı Nisan Ayında Balıklar Nisan ayında bütün balıkların ancak haşlaması iyi olur. Meyveler, şeftali ağaçlarının gereksiz tomurcukları ayıklanır, tırtıl cinsi böcekler öldürülür, kiraz, armut, elma, erik, zeytin ağaçlarına aşı vurulur. Hayvanlar, sütlü ineklere yeşillik verilir, ahır ve kümesleri havalandırmalı, tavuklar kuluçkaya yatırılır, koyunları çiğ kalkmadan dışarı çıkarmamalı, devamı yarın. Yemek listesi gün 95. Patatesli tavuk, zeytinyağlı yaprak dolması, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi Herkes Açık Radyo 949 ve Açık gazte başladı. Aynı zamanda Açık Radyo AçıkRadyo.com.tr'den de yayın yapıyor. İnternet üzerinden ve Açık Gazde başladı. Ömer Madra, Cantoğlu ve Mert Öztekin'den oluşan her zamanki ekiple berabersiniz. Günaydın. Günaydın. Bu bir kısaltılmış versiyonu diyelim Açık Gazete'nin. Çünkü Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını devam ediyor bildiğiniz gibi bugün 6. gün, yarın öbür gün ve pazar günü bitecek 9 gün 99 saat diye adlandırdığımız bir şey ve Açık Radyo'nun dinleyicileriyle buluştuğu destek beklediği ve aldığı bir dönem yıl içinde devam ediyor gerçi ama bu dönem özel olarak bir kampanya dönemi ve olanca hızıyla da devam ediyor. En dün de sonuçta amaca bir ölçüde yaklaşıldı, ulaşıldığı söylenebilir bir önceki yılın sayısını geç, geçtik. Evet, oldukça yüksek bir tempo ile gidiliyor neredeyse. Eraslan sağlam e, yayından çıkmıyorsunuz. Ama bunu ses sonunuzdan görebilmek mümkün değil açıkçası. Onu da bir söyleyeyim diyeyim. Teşekkürler. Yani sağ çıkabilirsek... Pazar gününe kadar az kalmış Pazar olması gününe kadar Mesele yok. Evet, iyi devam ediyor. Telefonlar da çalınıyor. Sabah belli bir saatinden itibaren de e, yukarıda e, arkadaşlarımız bir en azından bir arkadaşımız bekliyor onun için de telefon etmeyi günden aklında kalıp da bugüne ertelemiş olan mesela olur ya e, destekçilerimiz olursa arayabilirler onun için de ben hemen baştan bir kere e, vereyim telefonumuzu 0 212 kod alan koduyla 343 41 41 ...desteğinde ne olduğunu biliyorsunuz. Araçık yarım saatlik bir programına... ...75... ...bir saatlik bir programına da... ...150 lira vererek destek olmak mümkün... ...ve bunu katlarıyla da yapmak mümkün tabii. Evet, bunu söyledikten sonra şimdi... ...tarihte bugün neler olmuş ona bakalım... Mayın Bilinci Geliştirme Günüymüş bugün ayrıca onu da hemen ekleyeyim önce tarih tarihte bugüne bakmadan önce sonra Mayın Bilinci Geliştirme Günü'nden sonra 1929'da bugün İstanbul'da bir toplantı düzenlenmiş yerli malı kullanma ve koruma toplantısı ve o zamanın gençliği şimdinin artık epey yaşlı bir kuşağı haline alıyor. 1929 doğumlardan bahsediyorum. 29'da genç olanlardan bahsediyorum. Çoğu artık aramızda değiller. Yerli malı kullanmaya yemin etmişler. Sene kaç demiştiniz? 1929. 29, güzel tarih aslında değil mi? Şeyle beraber devam etmiştir. Hatta bu vatandaş Türkçe konuş. Türkçe malıya, Türk malıya Devam eden bir süreç olsa gerek bu. Evet olabilir. Bu iki dünya savaşı arasındaki dönemde 1949'da NATO'nun kurulduğunu söylemiştik zaten Saatli Marif takviminde. 1967'de Martin Luther King Jr. önemli bir konuşmasını yapmış ve Vietnam'ın ötesinde artık sessizliği kırmanın zamanı konuşması New York'ta. Bir kilisede, Riverside Kilisesi'nde yapmış, bu konuşmayı yapmasından tam bir sene sonra 1968'de de James Earl Ray diye birisi tarafından Memphis'te, Tennessee'de vurularak katledilmiş, öldürülmüştü. E, sessizliği kırma zaman konuştuktan sonra meseleleri yalnız siyah haklarının da ötesine geçirip Vietnam Savaşı'na da karşı çıkınca bu iş biraz büyümüş ve sonuç bu şekilde olmuş. 1979'da bugün Pakistan Başbakanı Zulfikar Ali Bhutto yolsuzluk suçlamalarıyla ve vatana ihanet suçlamalarıyla yargılanıp daha doğrusu bir askeri mahkeme tarafından alel acele yargılanıp Asılarak idam edilmişti. Ziya Ülhak diktatörlüğünden bahsediyoruz o tarihte. 1988'de 7. Uluslararası İstanbul Sinema Günleri, o zamanki adı o. İki filmin gösterilmesi yasaklanmış 1988'de. Filmlerin isimleri var mı acaba? Hayır yok ama gerekçeleri var. M müstehcenlik ve İslam'a aykırılık. Sen tabi müstehcenliği bilmezsin şimdi. Pornografi diyeyim. Ee, 1987'de bugünse politikaya atılan kadınları desteklemek amacıyla bir grup kadının öncülüğünde, pardon 1997'de Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği, yani KADER kurulmuş. 2004'te de Almanya Alevi Kadınlar Birliği 25 dilde Kadın Türküsü adıyla festival düzenlemiş ve 500 kadın aynı anda saz çalarken 300 kadın da şarkı söylemiş. Toplam 800 kadın. Evet. Belki bir kısmı aynıdır. Hem saz, saz çalıp hem şey yapanlar. Evet olabilir. Evet. Şimdi günün haberlerine bakalım. Bir kere havadan ve sudan biraz bahsedelim. Miktat da geleneğini sürdürelim. Bahar havasının yaşandığı çeşitli iller ve şehirlerimizde İstanbul'da, Kocaeli'nde, Eskişehir ve Bursa'da çamur yağdı haberi var. Evet, dün özellikle erken saatlerde sokaklara düşen e, İstanbullular da bu olaya şahit olabilirdi. Ben de ilk önce gördüğümde e, inanamamıştım fakat teyit etme gereksinimi duydum. Bugün de geldi teyit. E, bir otopark, oto yıkamacıdan geliyor teyit. Saat 7'den beri çalışıyorum. Gökten çamur yağdı. Vatandaş oto yıkamalara koştu. Bayağı yoğunluk var. Arabalar çok kirli, çok çamur yağmış demiş bir oto yıkamacı. Evet. Kocaeli, Eskişehir, Bursa ve İstanbul'dan bahsediliyor. Sabah erken saatlerde etkili olan yağmur tozla birleşince adeta gökten çamur olarak yağmış. Bazı gazete ve internet sitelerinde haber kaynakları da bu şekilde tasvir ediliyor durumda. Evet bu otomobil yıkayıcılarını sevindirmiş fakat e, her açıdan sevindirici bir olay olup olmadığı konusunda ciddi e, tereddüt ve kaygılarımız olabilir. Birçok fırtına yani yalnız Türkiye'den değil dünyanın da çeşitli yerlerinde birçok aşırı hava olayından bahsetmek mümkün. Türkiye'de Denizli'de mesela kuvvetli bir Lodos fırtınası var. Hızı 60 kilometreye ulaşmış ve bir, o ilk öğretim okulunun çatısının bir bölümü yandaki kantinin üstüne devrilmiş öğrencilerin de derste olduğu bir saatte oluyor. Evet Ege bölgesinde etkili olan bir e, fırtınadan bahsediliyor, Lodos'tan bahsediliyor. E, İzmir'e Selçuk ilçesinde de e, her çok on binlerce e, insanı ziyaret ettiği e, Meryem An'ın evi fırtınaya fırtına mağduruymuş. Devrilen asırlık çam ağaçları ve elektrik direkleri Meryem Ana Evi'nin avlusunda yapılan bölümdeki pergoleli platform ile ayına katılanların oturduğu sıraların arasına düşmüş ve burayı kullanımaz hale getirmiş. <gülüyor> şeydeki Denizli'deki bu çatının kantinin üzerine uçması meselesinde bir eksik bıraktım onu da hemen tamamlayayım. Bir ölü 6 da yaralı var. Ciddi bir çok ciddi bir olay. Yan duvar şiddetli lodosla yıkılmış kantinin üzerine. Ve e, kantin çalışanı Kamile Öztürkmen 34 yaşında e, hastaneye kaldırıldıktan sonra ölmüş. Diğerleri yaralı. <gülüyor> e, Meryem Ana'nın evini söyledik. Evet. Hasar var. E, <gülüyor> ve ağır hasarın ve çok önemli can kayıplarının bulunduğu bir yerde bu sırada kış mevsiminde olan güney yarı küredeki Arjantin'den geliyor. Arjantin, kış değil artık sonbahar diyelim ona. Doğru. Arjantin'de başkent Buenos Aires'te bir kere 6 kişinin öldüğü seller sular akmış sokakları caddeleri götürmüş ve 155 milimetrenin üzerinde yağmur sadece pazartesi pazartesi salıya bağlayan gece sabaha karşına. 7'de bitmiş ama iş, işte bitmiş. Yani Nisan'da Arjantin başkentinde bu rekor seviyedeymiş. Ama tabi bundan sonra bu tip rekorların hemen hemen her gün birinin kırıldığı haberini alacağımızda hepimiz biliyoruz. Ölenler arasında elektrik ceryanına kapılanlar var. E, metro çalışanlarından su boşaltmaya çalışırken aslında kenti kurtarmaya çalışırken e, ölen birisi var mesela. İki kadın e, ve işte e, gene e, yardım etmeye çalışan yardım kuruluşlarından birinde. E, acil yardım kuruluşlarından birinde çalışan birisi de ölmüş. Pek çok yerde elektrik kesilmiş... Evet, 280 binden fazla insan elektriksizmiş bu Aires'te. Evet, araçların böyle sokaklarda yüzerek geçtiğini görmek mümkün kimi kısa bir süre içinde. Kim, ve, iki, 2500 kişi tahliye edilmiş evlerinden. Ve şeyler de var, evet. Yani... Gecekondu denilen daha yoksulların bulunduğu mahallelerde derme çatma yapılarında hepsini götürmüş. Çok trenler aksamış. Ama asıl gene Arjantin'den gelen inanılmaz e, haber ve fotoğraflar var. E, aşırı yağışların neden olduğu sellerde ölenlerin sayısı 54 olmuş. Bu da daha da artması beklenen bir haber. Tam durumu bilmiyoruz. Dün akşam çıkarttığımız bir haber bu. La Plata'da. La Plata eyaletinin başkenti Tolosa'da çok trajik şeyler yaşanmış. Arabalarına sığınmışlar insanlar ve arabaları içinde boğularak ölmüşler. Evet, sadece arabalar değil, evleri de aynı değil. şekilde su basmış ve yine tahliye etmeye çalışan e, tahliye bu şekilde tahliye edilmeye çalışmışlar. Durum oldukça kötü görünüyor. Buenos Aires merkezinden olmak üzere evet, La Plata şeyi, eyaletinde de. Ben şeyi ilk defa, e, yani daha önce de belki görmüş ve duymuş olabilirim ama hatırlamıyorum. Yani kaçmak için sellerden kaçmak için arabasına sığınıp da onun içinde bularak ölen insanların bu vakayı ilk defa duyuyorum. Bu tarzı. Kaçmaya çalışarak. Evet. Evet arabaların içinde yani o kadar hızlı bir su yükselmesi ki arabadan da çıkamamışlar anlaşılan bu çok tuhaf ağaçlara çıkanlar evlerinin çatılarına çıkan kişilere de yardımlar sürdürülüyormuş büyük bir felaket var evet, yaklaşık 350 bin kişinin etkilendiği söyleniyor bu yağışlardan Ve on binlerce kişi de evlerinden tahliye edilmiş durumdaymış Tabii bunun defalarca günlerce yıllarca söylediğimiz bir şey gene de söylemekten hiç kaçınmamak gerekiyor Bunlar daha bir başlangıç, i̇klim, küresel iklim değişikliğinin böylesine, noktalara varacağını ve bunu da çok aşacağını söyleyen çok sayıda bilim insanı ve kuruluş vardı, bilimsel kuruluş. Bu böyle gidecek, yani hiç şaşırtıcı olan bir şey yok, üzücü olan ve şaşırtıcı olan bunun hala iklim konusunda yayın yapmayan, başta televizyon kanalları olmak üzere radyolar ve gazeteler, dergilerde medyada bunun yer bulunmaması. Ama bu konuda ciddi bir kampanyanın da başlamış olduğunu söylemek gerekiyor belki de. Şey başlamış yani Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda imzanın da toplandığı bir kampanya başlamış durumda. İklim haberlerine yer verseniz çok iyi olacak artık diyorlar gazetelere ve televizyon kanallarına bayağı ilginç bir şey uyan uyan artık kampanyası başlamış ve belli başlı televizyon istasyonları ABC, NBC, CBS artık iklim değişikliğiyle aşırı hava olayları arasındaki noktaları çizgileri noktalar arasındaki birleştirici çizgileri çekseniz çok iyi olur diyorlar. Ve çok daha kapsamlı bir iklim değişikliği ile ilgili gündelik haber akışı sağlanmasını talep ediyorlar. Özellikle de akşamları haber bültenleri, ana haber bültenleri sırasında bayağı medya ya yani alternatif diyebileceğimiz medya gruplarından ve çevre e, haklarını savunan kuruluşların bir ortaklığı yeni bir imza kampanyası başlatılmış. En önemli başını çekenlerden biri Sierra Club. Öbürü de League of Conservation diye bir kuruluş. Bayağı da sonuç alıyor. Binlerce imza gitmeye başlamış. Yani mesela bir araştırma yapmışlar. En büyük haber kanalları ABC, CBS ve NBC toplam 2012 yılı içinde İklim değişikliğine toplam kaç haber ayırmışlar? Bir yıl içinde? Kaç? 12. 12, 12 <gülüyor> haber. Ama evet. felaketler, iklim felaketlerini yaraymış. Onlar ayrı Tabii. Hiçbir zaman ama iklim değişikliği evet. ve küresel ısınmadan bahsetmeden. Sadece bahsedilen haberlerin sayısı 12'ymiş. Bu da olmaz diyorlar. Çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 2012 Gerçekten bir felaket yıl olarak iklim açısından geçti. Yani bir yandan Orta Batı'daki korkunç kuraklık her tarafı çiftçileri filan başta olmak üzere insanları perişan ederken muazzam orman yangınları insanları evlerinden ve yerlerinden yurtlarından kaçmaya zorlar varlarını yoklarını alırken bir yandan da işte en büyüğü sendi olmak üzere pek çok kasırga ve fırtına tarumar etti ve bunlar arasındaki bağlantıyı kurmuyorlar. İşte bunun üzerine bir iklim 12, kampanyası 12, başlamış. 12 çok az ama ya. Yani sırf lobilerin iklim değişikliği yok kampanyalarına yer verselerken 12'den fazla olur. Petrol şirketlerinin desteklediği bu kampanyaların haberleri bile 12'den fazladır. İlginç bir araştırma bakmak lazım. Mesela önümde şimdi benim bir haber var. Bu BBC'den. Media Matters diye yani medya, medyanın önemi vardır şeklinde bir başlık taşıyor rapor. Belki siyasilere de bürokratlara da devlet görevlilerine de bir iş düşüyor. Örneğin BBC Türkçe'de şu anda bir haber var. 1 Nisan tarihli bir haber bu. E, Maruitus'da e, sel felaketinden bahsediliyor. E, ülkenin başkenti Port, Port Louis'de cumartesi günü yağ yağmurlar nedeniyle en az 11 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Mauritius'ta, Afrika'da olmuş. Evet ülkesi, evet. Madagaskar'ın açıklarındaki takıma da ülkesinde, ülkesinden bahsediyoruz. Ve Başbakan Navin Rangolam da 1 Nisan ulusal yaz günü ilan ederek ülkenin iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından etkilendiğini söylemiş. Yani evet, devlet başkanları ve bürokratlar söylüyorlar, da söylüyorlar ama medya işte, pek ilgilenmiyor. Kırpamazlar galiba. Yani Amerika'da böyle zaman. E, Türkiye'de de doğrusunu istersen... Ha, Türkiye'de farkındalar mıdır? Türkiye'ye sektim değişikliği bir olgunun. Medyanın Orası... çok düşük. Yani. Medyanın <gülüyor> Bazı gazetelerde ve bürokratlarda görüyoruz. Evet e, Türkiye'de yapılmış bu konudaki en büyük kampanyalardan biri, işte bizim de içinde hatta başlarında yer aldığımız iklim elden, geziken elden gidiyor, buna razı gelemeyiz şeklinde bir manifestoyu çok sayıda önde gelen kamusal, aydın, sanatçı, kültür insanı ve akademisyen imzalamış hatırlayacaksınız. Ve change.org'dan da iklim için e, e, noktasını tıklayarak e, yenilenebilir enerji politikalarının istikrarlı ve kararlı bir şekilde tutarlı bir şekilde konmasını ve uygulanmasını talep eden meclise gönderilmiş bir direkçeden bahsediyoruz. Onun da ben son baktığımda bu sabah 6.240 civarındaydı. Şimdi bilmiyorum kaç. Biraz daha yükselmiş. Belki 6.250 olmuştur. Ama bu yetersiz bir sayı tekrar devam etmenin zamanıdır. Gene de her şeye rağmen ciddi bir iklim hareketinin boy vermekte olduğunu ve mesela James Hansen gibi önemli iklim bilimcilerinin de buna e, omuz vermek üzere e, NASA görevinden de istifa ettiğini daha doğrusu emek kendisini emekliye ayırdığını daha büyük geniş bir mücadelenin parçası olmak için olduğunu söyleyebiliriz. Başka haberler de var. Yani çiftçiler mesela e, ve hayvancılıkla uğraşanlar Britanya'da felaket halde. Çağrılar yayınlayıp duruyorlar. Oldukça yoğun bir kış yaşandı İngiltere'de de. Galler bölgesinde. E, ve e, son kar yağışı, büyük yoğun kar yağışı tipi sırasında 150 bin hayvan telef olmuş. Koyun, kuzu. Ve yani artık birçok çift, çiftliğe de ulaşılamadığından bahsediliyor. Yani hani köy yolları kapattı, kar yolları kapattı, köylere ulaşılamıyor haberleri. Türkiye'de çok alışık olduğumuz bir şey. Britanya'da da ...bayağı ciddi... ...en az 2,5 milyon pound'a... ...sterline mal olan... ...zararlar var... ...ve normalden... ...çok daha fazla sayıda... ...koyun ve kuzun... ...teref olduğundan bahsediliyor... ...20 bin... ...mesela son İngiltere ve gallere ...yağan... ...ve en az... ...bunun %15 üstünde de... ...gene ölü bulunmuş... ...başka bir yerde... Ve e, giderek artan bu e, hayvan ölümlerine karşı çiftçiler de yardım istiyorlar hükümetten. Ama hükümetten böyle bir şey gelecek mi? Çok tartışılabilir. Felaket olarak nitelendiriyorlar kendi içerisinde oldukları durumunu. Ama e, dediğiniz üzere herhangi bir cevap da gelmiş değil. on Bir de Güney Amerika'ya tekrar dönelim. Ve Brezilya'da e, bu çok tartışmalı hatta büyük bir kavgaya da yol açacak olan Belomonte barajının inşasına karşı oradan orada on binlerce yıldır kim birkaç yıldan beri yaşamakta olan yerli kabilelerinin de hayatlarını sona erdireceği gerekçesiyle kuvvetle protesto ettikleri ve hatta savaş ilan ederiz dedikleri bir durum vardı. Amazonlarda yaşayan bu yerli topluluklarda sonuçta tekrar bir savaşa girmeye hazırız demişler. Munduruku kabilesi. Hükümet çünkü herhangi bir şekilde onların görüşünü rızasını almaksızın danışmaya bile zahmet etmeksizin oraya dünyanın en büyük galiba ikinci barajı olan Belamonte'yi yapmaya çalışıyor. Tabi bu Amazonlar yağmur ormanlarında oluyor ve çok kadim toplulukların yaşaması ve onların hayatlarını bütün kültürlerini kaybetmeleri tehlikesi bir yana bütün dünyada yaşayan, yani Türkiye'de dahil, yeryüzünün her tarafındaki insanların da nefes almasına yardımcı olan bir sistem ekolojik sistemin bir en önemli parçalarından biri. Onların da... Bu ekolojik çeşitliğinde üçte birini içerisinde barındırdığı söyleniyordu. Hatta bununla alakalı haberi Geçtiğimiz, Amazonlarla alakalı bir haberi geçtiğimiz gün vermiştik. Ee, Ekvator'da yanılmıyorsam burayı e, Çinli madencilerin kullanımına Çin, Çin, Çin, Çinli petrol e, işletmelerinin kullanımını açacağına evet. dair bir haber vardı. Dilma Rousseff, Brezilya'nın başkanı solcu olduğu söylenen, kendisini de öyle tanımlayan Dilma Rousseff'te operasyon Tapahos'u başlatmışlar. Başlatmış. Operasyon? Tapajos. Tapajos belki de. Nasıl okundu tam? Tapajos. Bu yerlilere karşı solcu olun ya da sağcı olun herhangi bir anlam ifade etmiyor galiba. Yani Ekvador'da da solcu bir hükümeti var, Brezilya'da da aynı şekilde bir solcu hükümet var. Fakat yerler için her ikisi de aynı manaya geliyor. Her iki tarafta, her iki ideolojide, Gene Amazon ormanlarını kullanma açmalarının peşinde. Evet ben, Başka bir şey <gülüyor> helikopterler askerler ve silahlı polisler özel kuvvetler bu Tapajos galiba okunuyor şimdi baktım ee, operasyonunda yol, yol almışlar orada da bir bu Belamonte'nin bir parçası olarak San Luis Tapajos diye bir baraj yapılacakmış bayağı orada da kuvvetli bir savaş durumu var. Ondan da bahsedeceğiz. Ee, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra da e, akil insanlar diye adlandırılan böyle Türkiye'deki barış süreciyle ilgili e, 63 kişi 7 bölgede 9 bölgede galiba 63 kişinin içine alındı. Akil İnsanlar Komisyonu <gülüyor> 7 bölge için 9'ar kişilik evet. alt gruplara bölünmüşler. Türkiye'yi dolaşacaklar <gülüyor> ve çözüm sürecine katkı vermek üzere Akil İnsanlar Heyeti Başbakan'ın, Başbakanın imzasıyla kurulmuş. 51 erkek, 12'si kadın, 63 kişiden oluşuyor. 7 bölge için dediğimiz gibi 9'ar kişilik alt gruplara bölünmüş. Bugün Başbakan Dolmabahçe'de heyetle de buluşacakmış. Mecliste çözüm sürecini araştırma komisyonu kurulması kararlaştırılınca BDP heyeti dün İmralı'ya gitmiş. Silahsız çekilme krizi tam olarak aşılamayınca orta yol bulma arayışlarına hız verilmiş. Radikal Gazetesi bugün manşetten sessizce çekilecekler diye veriyor. Biraz onun üzerinde durma fırsatımız olabilir bunun üzerinde konuşuruz. Tabii karşı görüşte olan medya yayınları var. Bazı gazetelerde hatta bunu bazı gazetelerde ve köşe yazılarında bunun Kurtuluş Savaşı öncesindeki kurulmuş düşmanla yavaş usulle <gülüyor> Düşmanın işlerini kolaylaştırmak için yapılan evet. heyetleri benzetmişler aslında. Evet. Heyetin na nasiha diye benzetenler var Milliyetçi Hareket Partisi'nden filan onlara e, değinme fırsatı buluruz birazdan. Açık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 I know the fears that your elders grew up and so please help them with yours. They see the truth before they can die. Teach your parents well; their children's hell.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 Teacher Children çocuklarınıza öğretin. Crosby, Stills, Nash ve Young dörtlüsünden gelen bir çok ünlü, iyi bilinen bir şarkı. Gelecek kuşakları bu korkunç yıkımlarla dolu dünyadan, savaşlarla dolu dünyadan nasıl kurtarabileceğimizi tartışan kendi içinde de aktivistlerin de bayrak, bayrak şarkılarından biri olmuş bir parçaydı bu ve Deja Vu albümünden geliyordu. 1970 yılında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde e, albüm listelerinde Play, Billboard'da bu albüm bir numaraya yükselmiş. Bu albümden çaldığımız bir e, şarkıydı bu. Belki de Deja Vu diye okumak lazım. Çünkü İngilizce'de öyle söyleniyor. Evet. Dönelim şimdi Türkiye'deki en önemli haber olarak bu çözüm sürecini araştırma komisyonunda kuruldu, mecliste kuruldu ve BDP heyeti de dün sürpriz bir şekilde İmralı'ya gitmiş ve silahsız çekilme konusundaki kriz tam olarak aşılamayınca da orta yol bulma arayışlarına hız verildi diyor Deniz Zeyre'nin radikalden özel haberi. Evet İmralı'dan da bir de mektup varmış. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, doğum günü kutlamaları için teşekkür eden hocalan süreçle ilgili de ilgili de önemli açıklamalar yapmış. Ee, böylesi bir günde sizlere müjdem şudur ki demiş hocalan gerçekten onurlu bir barışın imkanları çok artmıştır. Bu bizim insanlarımıza sunacağımız en önemli şeydir. Bugünün önemi benim kişisel doğum günümden öte bir halkın yeniden doğuşudur. Sizlere sizlerin de böyle kavradığınızı biliyorum. Demiş ve 65 yaşına girdiğinde söylemiş. Ve son nefesime kadar da iyi olacağım demiş ben çok iyiyim dedikten sonra bu temelde bir kez, daha, bir kez daha herkesi barışa olan güvenimle selamlıyorum demiş. Evet Pervin Buldan Sırrı Süreyya Önder ve Selahattin Demirtaş'tan oluşan son Barış ve Demokrasi Partisi, Hareketi Partisi Heyeti İmralı'ya bir ziyarette bulunmuş. Kritik 10 günden bahsediliyor. Başbakanlıktaki kritik zirvenin ardından da İmralı ziyaretinin öne alındığı belirtiliyor. Hükümet yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesini istiyordu Öcalan PKK lideri ve bu hükümet bunun için yeşil ışık yaktı deniyor. Yani buna olumlu bir onay vermekte olduğu anlaşılıyor Deniz Zeyre'nin haberinde akil insanlar denen e, heyetinde oluşturulmasıyla birlikte başbakanlıkta yapılan kritik zirvenin ardından İmralı ziyareti de öne alınmış e, ismi verilmiyor ama süreçte aktif rol aldığı belirtilen bir isim de sorun aşılmaya çalışılıyor demiş ve 10 gün içinde önemli gelişmeler olacaktır sessiz çekilme de tartışılıyor demiş evet ama TÜN'ün e, asıl önemli konusu, asıl odak noktası da akil adamlar, e, akil, insanlar. akil insanlar, özür dilerim, akil insanlar Komisyonu e, komisyonunda yer alacak isimlerin netleşmesiydi. Toplam 63 isim var listede. Hülya Koçi, Tilal Emansur, Orhan Gencebal, Fuat Keyman gibi isimler var. Toplamda e, tekrardan belirtmek gerekirse 63 ve bunlar da bölünecekmiş, bölge bölge, e, 7 bölgede faaliyet göstermesi planlanıyormuş her bölge için çalışma grupları yapılacakmış. Ama ne yapılacakları Başbakan Tayyip Erdoğan'ın heyetle birlikte bugün saat 6'da 18'de başkanlık Başbakanlık ofisinde bir araya gelmesiyle açıklanacakmış. Evet. Komisyon başkanları da Deniz Ülke Arıboğan, Tarhan Erdem, Ahmet Taş getiren Yılmaz Ensaroğlu Rıfat Sarcıklıoğlu Can Paker ve Yusuf Şevki Hak Yemez ee, Bir habere göre de e, Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay Lale Mansur, Yılmaz Erdoğan Star listesini tanınmış e, Oyuncular e, Listesini oluşturuyor ya da Müzisyenler Simge isimlerden Yaşar Kemal ve Vedat Türkan'ın Yer almadığı listede ee, yeni akit yazarı Hasan Karakaya bile var demiş. Hasan Cumhuriyet Karakaya ismi gazetesi. gerçekten oldukça şaşırtıcıydı. Yani bu çabaları, şu andaki bu barış çabalarını hem sivil hem de akademik ortamda yapmaya çalışan insanlara karşı tutunduğu tavırla biliyoruz. Hem kendisini hem de gazetesini. Şimdi de şimdi kabullenilmeyebilirim. Ama zamanla kırılacaktır bu açıklamasını yapmış. Hasan, Kar Hasan Karakaya ki kendisini de oldukça başbakanı yakın bir isim olarak nitelendiriyordu. Hatta başbakanın gezilerine de gidiyordu bu yeni akit baş başyazarı. Ee, şimdi de sürece dahil olmak gibi bir durumu söz konusuymuş. Evet bugün bugün yapılıyor değil mi toplantı? Öyle. Evet bugün saat e, 6'da yapılıyor. 6'da akşam üzeri 18'de 63 akil isim kent kent dolaşacak deniyor işte. Marmara Bölgesinde Deniz Ülke Arıboğan Başkan, Mitat Sancar, Levent Korkut, Mustafa Arman, Ali Bayramoğlu, Ahmet Gündoğdu, Hayrettin Karaman, Hülya Koçyiğit ve Yücel Sayman var. Marmara Bölgesinde diğer isimler olarak Ege Bölgesinin Başkanı Tarhan Erdem, Başkan Vekili Abni Özgürel ve diğer isimler, Ruhan Doğan Yalçın da sekreter. Hasan Karakaya, Hilal Kaplan, Fuat Keymen, Fehmi Korube, Baskın Oran var. Agos gazetesinden. Karadeniz bölgesinde Başkan Yusuf Şevki Hak Yemez <gülüyor> Başkan Vekili Vedat Bilgin, Fatma Benli, Şemsi Bayraktar, Kürşat Bumin Oral Çalışlar, Orhan Gencebay Yıldıray Uğur ve Bendevi Palandöken Türkiye <gülüyor> Tesk sendikalarından Sendikalar Konfederasyonu'ndan, İç Anadolu Bölgesi'nde Ahmet Taş getiren Başkan, Beril Dedeoğlu Başkan Vekili ve Sekreter Cemal Uşşak, üyeler de komisyon üyeleri, akil isimler, Vahap Coşkun, Doğu Ergil, Erol Göka, Mustafa Kumlu, Türk İşten, Fadime Özkan ve Celalettin Taş, Akdeniz Bölgesi'nde Rıfat Hisarcıklıoğlu Başkan, Lale Mansur Başkan Vekili, Tarık Çelenk Sekreter, Kadir İnanır, Nihal Bengisu Karaca, Şükrü Karatepe, Muhsin Kızılkaya, Öztürk, Türkdoğan ve Hüseyin Yayman var. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Can Paker Başkan, Başkan Vekili Sibel Eraslan, Sekreter Ayhan Ogan Diğer isimler Hakişten Mahmut Arslan Abdurrahman Dilipak İzzettin Doğan Abdurrahman Kurt Düzbeyde Tekerbe Mehmet Uçum Ve son olarak 7. bölgede Güneydoğu Anadolu bölgesinde Yılmaz Ensaroğlu Başkan Kezban Hatemi Başkan Vekili Mehmet Emin Ekmen Sekreter Ve diğer isimler Murat Belge Fazıl Hüsnü Erdem Yılmaz Erdoğan Etiyen Mahçupyan. Lami Özgen Kesk'ten ve Ahmet Faruk Ünsal mazlum derdeler. Diğerlerinin sıfatlarını, yaptıkları işleri, hangi gazetede çalıştıklarını vermek çok zamanımızı alır kaygısıyla o ayrıntıya girmedik. Belki ufak demetlerinden bahsedebiliriz bu isimlerin. Örneğin Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi aynı zamanda bizim programcılarımızdan olan Profesör Doktor Fuat Keyman heyetin çalışmalarının süreci iyi yönde etki edeceğini umduğunu söyleyerek önemli olan Türkiye'nin farklı kesimlerinden, farklı bölgelerinden insanların sürecin yararlı olduğunu alglaması demiş. Can Paker'de yarın, yani bugün belli olacağını tam olarak nasıl bir görev alacağını... Teser Başkanı olan? kendisi evet. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı. Evet. E Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, bu liste Güneydoğu Anadolu bölgesi listesinde yer alan mazlum der genel başkanı Ahmet Faruk Günsal'da heyeti bir hakem heyeti olarak düşünüyoruz. Böylece birikimi daha iyi değerlendirilmiş olur demiş ve listede devam ediyor CNN Türk'te de bulabilmek mümkün bu demeçleri. Oral Çalışlar'da Karadeniz bölgesi grubunda yer alıyor kendisi taraf e, gazetesi e, yazarı. Genel yeni yönetmeni aynı zamanda. Tabii ki barış sürecine katkıda bulunmak, sürecin kanayan yarısının tedavisi için bir şeyler yapabilmek bizim için onurdur diyor. Ve süreci başından beri destekliyorum. Türkiye'nin barış süreciyle yeni bir dünyaya ilerleyeceğini düşünüyorum. Ne yapılabilirse elimden geleni yapacağım diye konuşmuş. Lahmi Özgen var. Mesela Güneydoğu Anadolu Bölgesi listesinde ismi geçen KESK Genel Başkanı. Lahmi Özgen. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Başkanı. Evet. evet o da sonuçta Kürt sorunun barışçıl, demokratik çözümü, diyalog ve müzakereden geçiyor. Onun dışındaki yöntemler iflas etmiştir. Bu yöntemin öne çıkması Kürt sorunu açısından da Türkiye açısından da önemlidir diye konuşmuş. Evet gelen bazı tepkilerden de bahsedebiliriz. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç konuşmuş. CNN Türk'ün haberine bakacak olursak ve e, başbakanın camdan konuşmalarını metinlerini hazırlayan memurları seçim kampanyalarını yürüten şirketler, ajanslar ne görev yapıyorsa oluşturulan bu heyette de aynı görevin tebliğ edileceği anlaşılıyor demiş. Anlaşılan o ki Cumhuriyet Halk Partisi bu alkil adamlar ve barış sürecinin yürütülmesinde uzunca bir süreden beri zaten çok düşük profilli bir şey sessiz kalmayı tercih ediyordu bu sefer de bu akil insanlar konusundaki kurulmanın bu 7 bölgede kurulan 9 komisyonun başbakanın tamamen görevlendirdiği insanlar olarak görme eğiliminde Cumhuriyet Halk Partisi yani Milli Çerket Partisi de farklı bir e, unsurdan yaklaşmıyor aslında. Heyeti nasihadan farkı yok demiş e, MHP'li Vural e, ve Başbakan'ın memurlar olarak nitelendirmişti sizin de dediğiniz üzere CHP'nin sözcüsü Koç ve Cumhuriyet Gazetesi'nin genel e, manşetine dair doğrusu manşetinden çıkardığı genel tutumuna bakarsak da biraz önce saydığınız bütün bu isimlerin hiçbirinin e, simgesel bir anlam taşımadığına dair bir e, haber de var, bir fotoğraf altı da var. Evet, böyle olur AKP akili diye e, şeyde, bir kelime oyunu da yaparak esas itibariyle e, Erdoğan listesinde, toplumda kabul gören kişiler az, ağırlık iktidara yakın isimlerde diye de bir yorum yapmış. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yorumuna yakın Cumhuriyet'in köşe yazarlarından bazıları da bu heyetin nasihat ya pardon heyetin nasiha adı verilen olay üzerinde duruyorlar. Yani Kurtuluş Savaşı öncesinde Türkiye'de bunu propaganda timleri olaraktan niteleyen mesela Orhan Bursalı'nın bilim ve siyaset köşesindeki yazısı var ve şey diyor, İstanbul'un işgalinde halka boyun eğdirmek için yine yedişer kişilik heyetler oluşturulmamış mı diyor. Dün Cumhuriyet'teki haberden bahsediyor. Profesör Hüseyin Pazarcı'nın heyeti nasiha yani nasihat heyeti adıyla oluşturulan yedişer kişilik heyetlerin halka barışın, yani İstanbul'un işgali sırasında ancak koşulsuz teslim ve düşmanı kızdırmamakla sağlanacağını anlatmakla görevlendirdiğini söylüyor. Yani bütün bu saydığımız toplumun çeşitli kesimlerinden gelen gazeteci, müzisyen, yazar ve diğer kişilerin esas itibariyle böyle bir heyetin nasiha içinde yer alacak ve Barış'ın ancak düşmana koşulsuz teslim ve düşmanı kızdırmamakla sağlanacak bir heyetin unsurları olduğunu ima ediyor diyecektim ama ima da etmiyor açıkça yazmış. Evet bursa. yani açıkça yazmış. Aynı zamanda şey de söylemiş bunu MHP Grup Başkan Vekili Oktay Bural da söylemiş bunu. AKP hükümetinin nakir adamları Mondros mütakirisi sonrası işgal güçlerine karşı Anadolu'da başlayan direnişi engellemek amacıyla damat Ferit'in kurduğu heyeti Nasya'nın AKP şubesinden başka bir şey değildir demiş ve e, bu şeyin de heyeti nasıl nasıl Türk milletine rağmen sözde barışı getirmeye kalkmış sevri dayatlanların e, sözcülüğüne girişmişlerse de şimdi de bunlar onu yapıyor demiş yaptığı açıklamasında ve en önemli noktalarının da işte devam etmiş aslında da, buradan evet, devam e, yani yok. E, burada Türkiye'de e, oldukça kuvvetli bir Toplam kutuplaşma ve bölünme ...olduğundan kaç ...tabii herkes haberdar ve biz de... ...yorumlarda... ...bu konuda yapılan yorumlara da yer veriyoruz... ...tabii bu kutuplaşmanın... ...en tipik belirtilerinden... ...biri olarak ortaya çıktığı görülüyor... Evet, ...siyasetçilere baktığınız zaman demesi biraz daha kolay... Ee, ...mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten... ...gün geçtikse şiddetlenen tarafında görüyoruz... ...fakat bir gazeteden bunu görebilmek... ...yani bu 63 toplumun farklı kesimlerinden gelen ve saygınlığı zaten bilinen 63 kişi hakkında bu şekilde konuşmak da biraz cesaret isteyen bir şey. Cumhuriyet gazetesi de bugün bunu yapmış. Hem manşetinden evet, verdiği haberle ya? hem de köşelerinden verdiği evet, yazılarda. çok belirgin örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Genel çeşitli eleştiriler var. Mesela işte gazetecilerden yani AKP'ye ideolojik olarak yakın ve başbakanı kızdırmayacak isimlerden oluştuğunu söylüyor. Ee, ve Erdoğan dokuzar kişilik grupların başkanlarını bile kendisi belirledi demiş. Ee, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşet haberi. Diğer e, bu sürece karşı çıkan e, diğer gazetelerin e, şeyini söylemedik ee, Yurt, Aydınlık, Sözcü gibi gazetelere bakmadık. Elimizde yok onlar. Genellikle de bulunmuyor zaten. Ee, ama Erdoğan e, a, akil gazeteci diye tırnak içinde vermiş Cumhuriyet. E, bu rekoru beş isimle taraf kırdı. Yeni Şafak'tan dört, Stardan dört, Bugünden dört, Radikal'den ve Akit'ten iki isim listede diğer aldı diyor. Cumhuriyet'ten yoktu galiba. Yokmuş. Evet. Bir bu önemli yani durumu ortaya koyan haberlerden biri bu önemli sayacağımız bir e, herhalde bunun dışında bir de önemli bir başka haber gözümüze çarpıyor. Arzu Yıldız'ın e, haberi taraf gazetesinin manşetinde var. kon tutuklusu Levent Ersöz hakkında Özal'a suikast suçlamasıyla da dava açılmış. Bu çok beklenmedi. Yani farklı bir durumu işaret ediyor. Turgut Özal'ın ölümü konusunda çok fazla spekülasyon olduğu gibi soruşturma da dalgalı geçiyordu. Yani bir sonuçta alınabildiği kolay kolay söylenemezdi. Fakat önemli bir gelişme yaşanmış ve kısa bir süre önce emekli Tuğgeneral Levent Er sözün ifadesine başvurulmuş ve onun hakkında bir iddianame hazırlanmış. Mahkeme tarafından da kabul edilmiş bu iddianame ve çok gene son derece önemli yakın tarihin önemli davalarından biri olan Zirve Yayın Evi. Davasının gizli tanığı İlker Çınar ve gizli tanık Selçuk'un beyanlarına da dikkat çekiliyormuş burada böyle bir durum var. Cinayet Mahalli Çankaya Köşkü manşetiyle bu sansasyonel habere e, sansasyonel bir başlıkta gelmiş oluyor. yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanları'ndan e, Turgut Özal'ın resmen bir suikaste kurban gittiği yolunda bir soruşturma var. Bu da e, önemli tabii. Önemli bir gelişme. Evet, şu akil insanlar e... Mevzuna tekrardan ufak bir dönüş yapmak istiyorum ben. Çünkü ilk günde iki fire varmış. bunlardan birisi TBB Başkanı Coşar ve Disk Genel Başkanı, Disk Genel İş Başkanı Ekici'ymiş. Bu iki isim de heyette yer almayacaklarını açıklamışlar. Coşar'ın yerine de Yeni Akit Gazetesi yazarı e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği mi dedi? Evet. Eee TBB Top e, TBB ne dedi? TBB. Bye. Tekrardan bakmak lazım ona. Şimdi ben de hatırlayamadım. Milliyet gazetesinden aktarıyorum bu haberi. E, Disk Genel İş Başkanı Hekicinin yer almayacağı açıklamış biraz önce dediğiniz gibi ve Joshua'ın yerine de Hasan Karakaya gelmiş. Hasan Karakaya kimdi? Yeni Akit gazetesi genel yayın koordinatörü e, Hasan Karakaya bu isim isimlerin e, heyetten çekilmesi üzerine görevi kabul ettiğini söylemiş. Başında bulunduğu gazete nefret söylemi e, taramalarında Bildiğiniz üzere en üst çıkan gazete ve yoğun eleştiriler alıyordu. Hem gazetecilik manasında hem meslek etiği manasında hem de nefret söyleme açısından. Ee, Karakaya'ya da bu eleştiriler sorulmuş. Yani gazetesinde Kripto Ermeni PKK ajanı gibi ifadelerle yayın konusu yaptığı bazı isimlerle yan yana çalışacağı bu konu hakkında neler düşündüğü sorulmuş kendisine. İlk başta önyargılı önyargılarla bana söz söz söyleyenler olabilir ama zamanla kırılacağını düşünüyorum demiş. Evet, peki bunu zaten kısa süre içinde e, gelişmelerin e, hızlanması beklenebiliyor, bekleniyor daha doğrusu bununla ilgili e, nasıl e, epey yorum yapma fırsatımız olacak. Bir de e, Dünyadan da birkaç haber var birinci saati ve kısa e, bu kısa açık gazeteyi de dinleyici destek projesi özel yayını için sadece bir saatlik olan yayını bitirirken dünyadan haberlere de kısaca yer verelim Taliban saldırısı var. Evet Afganistan'ın Farah eyaletinin başkenti Farah'taki adliye binasına saldırmış Taliban militanları ve yaşanan şiddetli çatışmalarda 53 kişinin öldüğü söyleniyormuş bu, bu Afganistan'dan gelen bir bu, haber. Bu bir, bir haber evet. Fara eyaletinde adliye binasına baskın düzenlenmiş ve militanlarla şiddetli çatışmalar. 15 kadar sanığın getirilmesi beklenilmiş. Onların kurtarılması için vücutlarına patlayıcı sarılı e yelekler giyen militanlar düzenlemiş. Yani mahkumları kurtarmak için intihar bombacılığı evet. yapmışlar. Aynen böyle Çok bir anın geldiği be. ilginç durumlardan evet duruma önemli bir örnek olarak nitelendirilebilir bu örnek olay olarak Evet Birleşmiş Milletlerden bir haber var evet. Birleşmiş Milletler uluslararası silah ticareti anlaşması e, yapılan oylamada e, kabul edilmiş genel kurulda yapılan oylamada Kuzey Kore İran ve Suriye ise Aleyhtar tutum anahtar tutum sergilemişler Çin ve Rusya'da çekimsel kalmışlar oylamada Fakat bu önemli Çünkü e, uluslararası alanda e, Küresel silah ticaretini kısıtlayan ilk uluslararası antlaşma, bunu düzenleyen ve 6 yıllık bir görüşmeden sonra bu pakt sözleşme 154'e 3 oyla kabul edildi. Evet, Suriye'nin örneğin şart koştu, reddetmesine şart olarak koştu. Terörist olarak algılanan gruplara silah satılmasının engellenmesine yönelik bir maddenin olmasını istiyordu Suriye böyle bir duruma anlaşmadı. Rusya'nın mesela çekimsel kalmasında neden olacak neden olan durumsa devlet dışında silah satışı yapan lobilerin faaliyetlerinin önüne geçilmesinin istenmesiydi. Böyle bir şeye de imza atılmış imza atılmamış bu anlaşmayla beraber ama oy çokluğuyla da kabul edilmiş ama Kuzey Kore, İran, Suriye ise aleyhtar tutumundan vazgeçmemiş deniyor Deutsche Welle'de. Hazır Kuzey Kore demişken bir de yaklaşan Nükleer savaş tehlikesine dair bir takım haberler var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dün Kore'nin, Kuzey Kore'nin resmi televizyon, resmi haber ajansında yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore nükleer saldırıya hazır duruma geçmiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelteceği nükleer saldırıya. Amerika Birleşik Devletleri de buna karşılık Guam Adası'na kendi füzelerini yerleştirmiş böyle karşılıklı bir füze yerleştirme durumu varmış. Bir de gemi savaş gemisi daha göndermiş Güney Kore ile ortak tatbikata ve son olarak da şeyi söyleyelim, bir bolca kampanyalardan bahsettik önemli birçok kampanya. Yani diyor bir yenisi de Başkan Obama'nın yani Barack Obama'nın Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması için bir kampanya başlatmış ve başlatılmış ve bunun bir oksimoron olduğu yani barışla Obama kelimelerinin yan yana düşünülemeyeceğini birbirine zıt kavramlar olduğunu söylüyorlar. Yani sahici taklit gibi bir oksimoron olduğunu söylemişler. Ve 10 binden fazla insanda imzalamış Norveç'teki Nobel ee, barış jürisine, komitesine <gülüyor> basitçe şunu söylüyorlar Nobel Barış Ödülünü Barack Obama'ya verilmiş olan Barack Obama'ya verilmiş Nobel Barış Ödülünü geri alın. İmza kampanyası nereden? İsterseniz söyleyin. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin davası değil Nobel ve Dünya Barışı. Tüm dünyanın belki de evet, e evet. konusudur. Bütün uluslararası, global bir kampanya başlamış durumda. Evet bu şekilde de birinci e, saatimizi tamamlıyoruz. ve Açık gazeteyi bitiriyoruz. Birazdan e, Ahmedin İnsel'le konuşacağız. Ama bu e, açık gazete içinde değil. Doğrudan doğruya destek projesinin özel yayın sırasında kendisiyle bir sohbetimiz olacak. Muddy Waters'ın Doğum günü münasebetiyle size bir parça çalalım. Got My Mojo Working, Muddy Waters 1913'te doğmuştu 4 Nisan'da. Aslında adı McKinley Morganfield. Şimdi ve 1983'te de e, hayata veda etmişti. Önemli bir blues müzisyeni ve Muddy Waters'dan Got My Mojo Working'i dinleyerek bitiriyoruz. Hepinize Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.